Yegane bunun kaynağı haşyetullah'tır. Kibirlilik, haset, hırs, ucub, eşit benlik, şehvet eşit egoizm, riya eşit gösteriş gibi pisliklerden kalpleri saflaşan, eşit arınan ulema innema yahşallaha min ibadihi ulama kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Ayeti kerimesiyle övülmektedir.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 Halim değil, bilakis Rabbinden gafildir.